Değerli Burçefem dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Nurullah Dağ hocamızla birlikte Kur'an Vadisi'nde kıraat üzerine yeni yeni açılımlar yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerden de gelen mesajlar bizi bu manada daha da bir motive ediyor. İnşallah Burçefem'in sesi duyulduğu sürece biz bu güzel nadide programlarımıza devam edeceğiz. Karilerimizi kıraatte zirvede yer alan Mısırlı karileri... İnşallah tanıtmaya onların kıraat estetiklerini, sanat sistemlerini yakından tanımaya devam edeceğiz efendim. Evet bugün programımıza Tuhi'nin ki bir önceki bölümde de Fetih Suresinin 27 ve 28. ayetlerini kendisinden dinlemiştik. Bugün de isterseniz sevgili dinleyiciler Tuhi'nin Fetih Suresi 29. ayetini dinleyerek başlayalım. Ki zaten Fetih Suresinin son ayeti oluyor bu ve son sayfası oluyor. İnşallah Tuhi'den bu bir ayeti yani 29. ayeti dinleyelim ve programımıza başlamış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadu He <laughs> ما فعلوا ببيت ثورة. ذلك ما فعلوا ببيت من الله غير هو انا سيمى ير Evet efendim Tuhi'den Fetih suresinin son ayetini 29. ayetini dinlemiş olduk. Nurullah hocam nasıl bir okumaydı? Yani Tuhi'nin okuyuşuna diyecek yok. Evet hocam. Geçen programda tabi 27 ve 28 numaralı ayetleri de e, dinledik. Tabi yıllardır dinlediğimiz kayıt. Evet 29 numaralı ayette zaten Muhammedur Resulullah ifadesi gerçekten başta başına Peygamber Efendimizin Allah'ın Resulü olmasının gerçeğini Tuhi'de apayrı bir sunumuyla görüyoruz tabi ve kefe billahi şehideden almıştı ben o zaman direkt konuya böyle giriş yapıyorum evet, tabi Tuhi ile alakalı biz bilgiler verdik Bilgisi onun hakkında bilgiler biyografisi hakkında, verdik. hakkında işte İskenderiyeli olduğunu Mısır'ın kuzey vilayetlerinden İskenderiyeli olduğunu ifade ettik Burada bir parantez açayım. Soğuk memleketler denilir yani işte Kur'an tilavetinde soğuk memleketler, insanı olumsuz etkiler, sesi olumsuz etkiler evet. falan. Mısır'ın kuzeyi soğuk elbette mudur? güneyi kadar sıcak, sıcak değildir. Ya. Kuzeyinden Tuhi gibi bir önemli bir kari, kari önemli bir okucu çıkmışsa bu da kari olmak isteyen Türkiye'deki adaylara da bir gönderim olsun. Aslında soğuk iklimden yani, çıkmaz tezinde çürütmüş oluyor. Evet bir yani bir nevi <gülüyor> çürütmüş olur. Evet. Çünkü gerçekten soğuk iklim okuyuşu etkiler. Bakın işte İstanbul'dayız. Türkiye'deyiz. Kışı Okurken var, karı yani sesimiz böyle soğuk havası evet. var. Soğuk etkiliyor bizleri, okuyamıyoruz. Ee, Türkiye'de maalesef böyle bir durum var. Bu da ilahi bir hikmet yani. Karı kışı yoğun eksik olan, olmuyor. soğuğu eksik olmayan bir ...coğrafyanın mensuplarıyız. Yapacak bir şey yok. Hele Erzurum'un kışına diyecek bir şey yok değil mi yani hocam? Yani korkumdan işte Erzurum'a da gidemiyorum. <gülüyor> evet. Erzurum gerçekten soğuk bir iklim. Ama evet. e, bir hikmettir. Metin ve de biliyorsunuz Erzurum'da okudunuz. Hafızlar şehri. Yani Kur'an tilavetine, Kur'an kıraatine gerçekten ciddi hizmetleri olmuş. Kesinlikle hocam. Bununla... Yerinde gördüm e, onu yani. Yani bir Erzurum'lu olarak gurur duyuyorum ama... ...Türkiye'nin birçok yerinde de var... Yani son zamanlarda Konya gibi, Trabzon gibi, Rize gibi... E, ...hatta İstanbul zaten bu işin başı. Birçok yerde bu açılımlar var ama... E, ...ne hikmettir yani Erzurum'un böyle bir hususiyeti var. Gelenek haline gelmiş artık. Tarihi bir yönü de var. yüzyıldan yıldan beri belki de. Bizim bildiğimiz en azından. Evet. Bu hafızlık müessesesine hakikaten ayrı bir ehemmiyet verilmiş. Her köşesinde bir Kur'an kursu... ...her köşesinde bir hoca efendi rahleyi tedrisinde bulunan hafız adayı çocuklar pırıl pırıl sürekli Kur'an namileri Erzurum'un her mahallesinde okunmaya devam ediyor. Bu da hakikaten hafızlar şehri ismini vermeyi Erzurum'a hak ettiriyor yani. Evet bu vesileyle birçok isim var tabi de birkaçını zikretmeden geçmeyelim o ki konu açıldı. Fatih Çollak hocamız, Cidden, evet. Nihat Temel hocamız bunlar zaten Marmara'da uzun yıllar Marmara İlahiyat'ta uzun yıllar Kırat kürsüsünde bulundular, hizmet ettiler. Sonra Sıtkı Gül'le merhum evet, İstanbul İlahiyat'ta İstanbul İlahiyat'ta Kırat bölümünde görev yapıyordu. Ve bunlar Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin talebeleri. Sonra Erzurum yine Hayati Kılıç. Hayati Kılıç benim hocam olur zaten bizatihi. Rabbim uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Hocamızın kıraat ilmine çok ciddi hizmetleri olmuş. Abdurrahman Gürses hocadan senelerce Hasek Eğitim Merkezi'nde eğitim almışlar. Ve daha nice gençler var şimdi. Evet. Birçoğu da arkadaşımız sayılır. Bünyamin Topçuoğlu gibi, Erhan Mete gibi, Sefa Taşkesendi gibi, işte Mustafa Kızılcıoğlu gibi. Evet. Hepsi birbirinden evet. değerli arkadaşlar. Yani birçok isim zikretmek mümkün. Erzurum, hoca hoca e, efendilerden de hocam çok var hakikaten orada hafız yetiştiren Belki hani böyle akademik düzeyde bir çalışma diyemeyiz ama hafızlık müessesesini canlı tutma Haydar Savaş Hoca, evet. Mehmet Gürgür Hoca Efendi, İsrafil Çelik Hoca Efendi hakikaten hepsiyle tanışmak şerefine nail olduk. Biz hepsine selamlarımızı gönderiyoruz, hepsinin ellerinden öpüyoruz, e, muhabbetle, selamla karşılıyoruz hepsini. Evet. E, onları da e, hatırlamakta büyük yarar var diye düşünüyorum. Hakikaten çok büyük hizmet ediyorlar yüzlerce hatta binlerce hafız yetiştiren hoca efendiler bunlar Rabbim sayılarını artırsın bu Kur'an hizmeti kıyamete dek devam etsin hocam inşallah, i̇nşallah. Rabbim bu Kur'an vadisi vesilesiyle tabi sizleri de birçok böyle coğrafyaya gitme imkanı buldunuz hoca efendilerle tanışma imkanı buldunuz evet. bu da ayrı bir lütuftur bunu da ifade edelim Metin Bey Aynen öyle hocam. Bu anlamda sizi tebrik ediyorum. bahtiyarım ben de o manada ee, çok talihli görüyorum kendimi Allah böyle bir hizmete bizi yönlendirdi adeta Kur'an'la hem hal olmaya çalışıyoruz. Keşke bir de yaşayabilsek hakkıyla. Bu nadide insanlarla tanışmak bile en azından yaptığımız işin boş bir iş olmadığını herhalde gösteriyordur diye düşünüyorum ben de. Evet Allah razı olsun sizlerden. Şimdi tabi Tuhiye biz kaldığımız yerden devam edelim. Yani soğuk memleket deyince böyle Erzurum bizi oyaladı bayağı. Yani Rabbim e, Kur'an adına kıraat ve tilavet adına yapılan bütün hizmetleri kabul etsin. Eksiğiyle, gediyle diyelim. Erzurumda da bu anlamda gerçekten e, bir... Erzurum, Gönlermede bulunuş şey Evet bu anlamda tebrik ediyoruz şey Hayırlı edelim. Hayırlı iade evet. edelim. Ve kefe billahi şehide. Şahit olarak Allah yeter. Tabi unutmuyoruz. Şehide ifadesindeki meddi ivaz... Tuhide apayrı bir mahiyet kazanır dedik. Ve kefâbillâhi şehidem. Ve kefâbillâhi şehidem. De gibi Hı. duruşları vardır. Sadece burada değil, birçok medd-i ivazlı noktalarda, yani medd-i tabi tabi, biz onu medd-i tabi diye ifade edelim. Medd-i ivaz, medd-i tabi gibidir. Evet. Mesela Nisa suresinin son ayetleri Meryem suresinin son ayetleri Taha suresinin son ayetleri Bunlar hep metdi tabi pozisyonuyla biter Tuhi'nin de Metdi tabi ile biten her noktada Yani eğer Kıvamındaysa Sesi ona uygunsa Hemen bakarsınız bu name ile durur Şehide Gibi Ve de burada metdi tabi'ye de bir gönderme vardır Tuhi diyor ki Bak bunun süresi Bak vurguda yapıyorum üstelik. Bu kadardır fazla uzatmayın. Hmm. Şehide. Değil böyle deme diyor. Şehide. Bu kadar. De. Yani. De. Evet. Meti tabinin pozisyonu bu kadar. Evet. Uzatma pozisyonu. <gülüyor> Muhammedun Resulullah dedik. Peygamber Efendimiz işte Allah'ın elçisidir, Muhammed Allah'ın elçisidir manasına gelen bu pasaj. Tuhi bir önceki ayetin sonuyla burayı adeta tekrar tekrar demiştik, dönmüş, döndü. Hatta programımızın girişinde de dinledik. Muhammedun Resulullah 3 sefer tekrar ediliyor ve 3'ünde de apayrı bir mahiyet kazanmış. Adeta Peygamber Efendimizin Allah'ın elçisi olduğu gerçeğini sinelere, yüreklere, gönüllere böyle pompalıyor adeta tabiri caizse. Şeyh Tuhi'nin bu pasajları tabi manaya muvafık bir şekilde tiz perdelerden perdeden nihavent rast, hicaz gibi makamlarla mecz üç vechede geçmesi yani üç şekil dedik yani evet. üç şekilde geçmesi ayetlerin icra edildiği o camiyi düşünelim o mekanın peygamberin adeta nuraniyetiyle dolmasına vesile olmuştur diyebiliriz ha, biz bunu yorumluyoruz ama muhakkak öyledir Eski kariler muhakkak o samimiyetleriyle, o ihlaslarıyla değerlendirilmesi lazım. O cami ortamında, o kürsünün başında muhakkak samimiyetiyle cemaatini kavurduğu şeklinden hareket etmemiz lazım. Evet. Yoksa işte günümüzdeki gibi bizler gibi böyle Kur'an-ı Kerim okuyanların, bunları kastetmiyoruz tabi de ama tabi günümüzde de nice samimi, ihlas sahibi insanlar var ama zaman ilerledikçe malumunuz işte ihlas ve samiyet Yerini başka şeylere bırakabiliyor Ancak 1900'lü Yıllar 1980'e Kadar 1990'a kadar Belki bu bahsettiğimiz İhlas ve samiyet çok zirve Noktada teşekkür etmiş Evet işte Tuhi Adeta peygamber efendimizin o Nuraniyetini ne yapıyor O camide yüreklere boşaltıyor Muhammed Muhammed nurun sulumu ma Muhammed nurun sulumu ma Bu atmosfer tabi bugün özellikle üzerinde durmaya çalışacağımız husus bu atmosfer Sahabet tablosuyla daha da bir perçinleşiyor diyebiliriz. Nasıl hocam? Muhammedur Rasulullah bittikten sonra. Ve onunla birlikte olan kafirlerin ruhları ve onların Hep geçtim bakın, hep geçtim burada burada sahabe ikramların en zirvesini teşkil eden isimlerin şahsiyetlerin isimleri bir bir sıralanıyor. Ben böyle sıradan bir geçiş yaptım ama vallazina ma'uhu eşiddan ve alel kuffari burada halifeler zikredildi. Hmm. Ama kime göre bunu e, normal bir tefsirde bulmak Mümkün güç. Değil. İşte Bediüzzaman. zaman dedik ya geçen programda aceziz diye. Bediüzzaman zaman burada çok acayip açılımlar yapıyor. Hilafet merkezi adına sahabe tablosunun o zirvesini teşkil eden şahsiyetleri sırasıyla o yerlerine yerleştirme, numaralandırma diyelim adeta ve düz zaman acayip açılımlar yapıyor. Diyor ki hemen geçelim. Vallazina <gülüyor> ma'uhu onunla beraber olanlar ifadesi diyor. Onunla beraber olanlar. Peygamber Efendimizle aslında birçok sahabe beraber olmuş ki evet. ona tabi olan onunla beraber Peygamber Efendimiz'in ilminden, ihlasından, samiyetinden, o davasından istifade etmek isteyen birçok insan oluyor, olmuş. Ama velizine ma'hu onunla beraber olanlar ifadesi. Sadece bu kadar. Bediüzzaman diyor ki bir kişiyi temsil eder diyor bu. Kimi hocam? Peygamber Efendimizden Hazreti sonra Kembe gelen, Bekir. sonra gelen işte Hazreti. halife kimse onu. Peki neye dayanarak diyor bunu? Niye olanlar diyor o zaman? Evet onun orada da ayrı bir, ayrı bir demek var. ki hikmet sadece işin perde arkasında tabii diğer insanları da oraya sokuşturuyor ama işin özünde bir insan var. Peygamber Efendimiz'e her şeyiyle yarı buçuk değil böyle ucundan tam, kıyısından tam değil tamına. tam tamına Hı -hı. ve de en fazla yakınında bulunan en çok yakınında bulunan şahsiyet Hazreti Ebu Bekir'dir diyor işte o yüzden Bediüzzaman diyor ki burası Hz. Ebbekir ifadedir evet. nerede geçiyor bu yedinci lema umarım sekizinci lema değildir şimdi hılaf olmasın muhtemel yedinci lema evet. tabi çok oldu bunu da e, okuyalım hatırımda bu kaldı ama yani Bediüzzaman mühim olan onun yapmış olduğu açılım Evet. Günümüzde birçok insana gönderme ben göndermiyorum Bediüzzaman gönderiyor. Eğer Bediüzzaman kabul görüyorsa asrın işte müceddidi deniliyorsa kendisine asrın uleması alimi deniliyorsa kendisine evet. o zaman dikkate almak zorundayız. Yani. Dikkate almak zorundayız ya da. Evet biz sadece konu buraya geldiği için e, arz ediyoruz. Size de çok isabetli geldi ki hocam bu manada hani Kur'an-ı Kerim'in fonetik ve etnomüzikolojik yapısı üzerine çalışma yapıyorsunuz ya. Evet. Size de çok makul geldi ki bu tespitleri yapıyorsunuz. Evet. Yoksa evet. Özellikle birazdan gelecek. Tasvüf etmeseniz zaten tabii. arz etmezdiniz. Tabii. Manasal. Şimdi biz sadece tabii fonetik deyince sadece böyle kuru kuruya bir fonetiklik ele almıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kuru kuruya bir fonetikliği. Nedir efendim? Geçen bölümlerde tilke ayetul Tül Kur'ani ve kitabin mubin. Tul Tul. Şimdi sadece böyle kuru kuruya bir fonetiklik değil bu. Evet. İşin içerisinde manasını da sokup manasıyla beraber o fonetikliği ortaya koymamız lazım. Yani bizim çalışmamız kesinlikle e, manayla beraber hareket etmeli ki e, tesiri olsun. Yoksa öyle sadece burası tül değil de tul dediğimizde ya daha farklı bir fonetiklik ortaya çıkıyor falan. Böyle yavan bir ifadeyle bunu geçiştiremeyiz. Evet. Bunun muhakkak manayla örtüşmesi gerekiyor. Mananın da içerisine alın, alınıp beraberce çalışması yapılması lazım. Evet, vallazine mahu zamana göre Hazreti Bekir ifade eder. Hemen sırasıyla halifeleri zikredecek olursam Hazreti Ebubekir, Hazreti Valer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali, rahmetullahi aleyh. Evet. ispat ediyor adeta. ...eşidde u'alel kuffer... ...Hazreti Ömer... ...kafirlere karşı şiddetli diyor... ...şimdi buradaki şiddet kavramı... ...neden yani Hazreti Ömer... ...çok mu şerit bir adammış... Ya kafirlere karşı... Öyleymiş. Evet kafirlere karşı... ...tabii bunu neye dayanarak... zaman bunu ifade ediyor... ...Hazreti Ömer'in devrinde diyor ki... ...İslam devletinin sınırları... ...alabildiğince genişlemiş diyor... ...bu genişlik ancak... ...nasıl olabilir... Bu genişlik ancak işte bu şiddet kavramıyla ifade edilebilir. her yani ne kadar şiddete karşıyız desek evet. de. Rabbim Kur'an'da kullanıyor. O zaman kullanalım hocam ya. Yani Kur'an tabi bu şiddeti bu şekliyle <gülüyor> bu korkutucu mahiyette hmm. bir e, fonetiklikle karşımıza çıksa da yani eşitte böyle Ama korkunç bir fonetiği karşı. olsa da ilginç zaten, olan kafire karşı olmaz. Değil zaten tabi manasal olarak kafire karşı evet. e, bir de bunun şiddetinden bizim günümüzde anladığımız bir şiddet anlaşılmamalı yani. Evet, doğru. İslam'ın evet. sınırlarını genişletmek için, hmm. yeri geldiğince belki Hazreti Ömer adaletçe davranıyor yani. Evet. Birçok mesela adalet menkıbeleri vardır Hazreti Ömer'le alakalı. Yeri geldiğinde insanın hürriyetini eline verebilecek kadar, yeri geldiğince adaleti sağlayacak kadar, yeri geldiğince o ülkenin sınırlarını, İslam'ın e, sesini, soluğunu daha farklı coğrafyalara daha farklı sinelere taşıyabilmek için o şiddeti de bir nebze kılıcıyla mı artık o dönemler belki e, sözüyle belki evet. duruşuyla beden diliyle üslubuyla yerine göre kılıcıyla belki dediğiniz gibi şimdi tabi bir de kafir o, o dilden anlıyor yani, yani değil mi hocam yani merhametli bir dilden anlamaz herhalde kafir çünkü karşındaki adam yani Hazreti Ömer gibi bir karakter lazım yani kafirin karşısında <gülüyor> Evet burada evet güzel bir karakter kavramı evet. kişilik kavramı yani Hazreti Ebubekir'in Bekir'in farklı bir karakteri Ömer'in farklı bir karakteri Hazreti Osman'ın farklı bir karakteri allah Teala ayetlerde de demek ki onların o karakterlerini sırasıyla kavramlar kullanarak yerleştirmiş yani. Evet enteresan yani Çok bunu bir biz tabi neye aslında. göre kullanıyoruz Bediüzzaman'ın açılımına Tespit, göre evet. tespitine göre. Yoksa kafamızdan böyle bir şey deme imkanımız Ama yok ya. Yani. cuk diye de tabir ise oturuyor hocam aslında değil mi? Tabi yani süreç tarihi içerisinde süreç içerisinde baktığımızda halifelerinde o sıralarını göz önüne aldığımızda tamam oturuyor diyoruz. Evet. Evet Hazreti Ömer tabi şunu ifade etmedim ben. İslam'ın sınırlarının Bediüzzaman diyor ki İslam'ın sınırlarının en fazla genişlemiş olduğu bir dönemdir Hazreti Ömer'in dönemi. Doğru. İşte o yüzden diyor bu ifade Hazreti Ömer'i temsil eder. Yoksa o güç ve kudretsizliği olmasa, ülkenin sınırlarını o kadar genişletemezseniz bu şiddet kavramını yani Ömer için kullanamazsınız. Evet. Evet. Ruheme ubeynehüm. Ruheme beynehum Kendi aralarında da merhametlidirler. Mesela eşidde de diyelim ki bir fonetik yapısını da baz alarak bir çıkış yaptınız o şiddeti remzetme adına ruhame evet. ubeynehum de tabi Tuhi'den dinleyeceğiz ama hatırlamıyorum nasıl okuduğunu ruhame ubeynehum kendi aralarında merhametlidirler o ruhame ifadesi mesela ruhame diye mesela bağırarak geçilir mi? Aslında. yani merhamet manasına gelen bir kelime bağırarak merhametli olunur mu ya da Velazinahu beynehum merhametlice merhamet bir okuma diyelim evet yumuşak bir ton yükleme ve bu zaman Hz. Osman'la alakalı açılımlarına devam ediyor. Kendi aralarında merhametlidirler diyor. Tarihi süreç içerisinde halifelik makamı sürelerine baktığımızda Hz. Osman'ın dönemi 12 senedir diyor 12 yıl. Evet. Ve bu 12 yıl boyunca insanlara kızmamış, insanları incitmemiş. Tebasında ne kadar insan varsa kırmamış, incitmemiş hepsini merhametli bir şekilde karşılamış. Ama buna rağmen yine de Hazreti Osman şehit edilmiş yani. Onun o merhametliğine yumuşaklığına rağmen böyle gaddarca tavırlar sergilenmiş. Bu da ayrı bir durum tabi de. Tam bir paradoks değil mi? Evet. Ama Ruhame Ubeynehum zaman diyor ki kendi aralarında merhametlidirler. Bu merhamet sayesinde Hazreti Osman 12 sene hilafette kaldı diyor. Belki merhametli olmasaydı o kadar da kalamayacaktı. Hmm, evet da belki. Evet hocam bir ara verelim isterseniz sonrasında devam edelim. Değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vâdisi Radyo'nuz Burç Efendi. Ya Nabi selam aleyken ya ya Kur'an medisi Radyo muz Evet sevgili dinleyiciler Kur'an vadisi devam ediyor. Nurullah Dağ hocamızla birlikte Tuhi'nin Fetih suresi 29. ayet üzerine yapmış olduğu sanat sistemini konuşuyoruz. Ne gibi incelikler yaptığını e, tespit etmeye çalışıyoruz. Sizler arz etmeye çalışıyoruz. Ayrıca Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin bu Fetih suresi 29. ayet üzerine yaptığı tefsirlere de ki çok yerinde tespitler bunlar göndermelerde bulunuyoruz onları da sizlere arz etmeye çalışıyoruz. Evet hocam. Evet Hazreti Osman dedik. Ruhame u beynehum kendi aralarında merhametlidirler ve ardından ilmin kapısı olan Hazreti Ali zikrediliyor. Göre, ve zamana göre terahum ruk'an sucde minallahi deniliyor ki onların ihlaslarını, onların samiyetlerini yüzlerindeki secde izlerinden görürsün. Manasına gelen bir ifade. Daha derli toplu şöyle ifade edeyim. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Manasına gelen bir ifade aslında. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri tabi halifeleri sıra sıra dizdiği için Ebu Bekir, Ömer Osman ve şimdi sıra Ali'de. Hazreti Ali diyor ki ilmin kapısıdır. Evet. İlmi en iyi bilen insandır. Hatta hemen Kur'an'ın Kırati ile alakalı, Kur'an'ın Harekeleme sistemi ile alakalı Noktalama sistemi ile alakalı Hz. Ali'nin dahlinin olduğunu Unutmayalım. Yani Hz. Ali'nin o ilmi çalışmaları O Arapçaya vukufiyeti Arap dilindeki Yüksek mertebesi Kendisinden eğitim alan Sonraki nesiller tarafından O Kur'an'ı Kerim'in harekelenme Sistemi, noktalanma sistemi vücut evet. bulmuş yani. Daha önce de söyledik Kur'an-ı Kerim e, hareket sistemi olmayan bir kitaptır. Evet. Noktalama sistemi olmayan bir kitaptır. Ama insanların tabii böyle o dönemden 10 asır, 15 asır işte 15 asır sonra biz gelmişiz. Bizler hep böyle bir ilahi hikmet gereği düşünülmüş ve harekeleme sistemi yapılmıştır ki insanlar rahat okusunlar. Bugün evet. hareke olmasına rağmen bile insan rahat okuyamıyor. Olmasaydı Olur. ne olacaktı? Kolaylaştırıcı evet. bir çalışma olmuş yani o da değil mi? Mesela in allahe. Şimdi neden sonra gelen bir kelime mansup yani üstünle okunur. Gramer kaydesi, nahib evet. kaydesi evet. gereği böyledir bu. Ama siz oraya hareket koymazsanız sadece inna kalsa sonra allahe, allahe olduğu olduğunu nereden bilecek Arapçayı bilmeyen insan, he, nahvi he, bilmeyen he, insan Hi okuyabilir, huruf okuyabilir, hu okuyabilir. cerimle de değil mi? İnnallah diye. Ve Arapçada malum merfu dediğimiz ötreli pozisyonlar faili ifade eder, üstünlü pozisyonlar mef'ulü ifade eder. Yani bir anda failken bir anda mef'ul olma böyle bu tarz manasal karışıklıklar. Ya bugün namaz kılmaya hemen bakacak olursak ...hatayla okun, evet, okunulduğu noktada namaz işi. bozulur... Na evet, ...mana bozulduğu zaman... ...namaz Mama da bozulur, bozulur. deniliyor... Evet. ...yani çok sıkıntılı bir... ...süreçten geçebilirdik... Evet. ...o yüzden Selef alimleri... ...gerçi Selef alimleri denilince de tabi... ...birinci, ikinci, üçüncü... Dör asır. ...dördüncü asrı da... ...katıyorlar... ...bazı ulemaları katıyorlar dördüncü asırdan... ...ama Selef denilince... ...birinci, ikinci ve üçüncü asır... ...ekseriyetle akla geliyor... ...ama... Ben selef ifadesini çok kullanıyorum. Çünkü tilavette, tilavet sanatıyla ilgilendiğim için, tilavet sanatından mesela Mustafa İsmail'in selefi diyorum. Hmm. Muhammed Rıfat'ın selefi diyorum. Tabi bu, buradaki selef kavramı farklı. Kendimiz özgü kullanıyoruz. Evet. Yoksa birinci asır, ikinci asır, asırı, ikinci asırı, üçüncü asrı ifade etmiyoruz. Şimdi bu meseleleri iyi bilen insanlardan bir tepki görmeyelim diye bu açıklama evet. yapma gereği duydum. Yani ne demek Selef deyince falan birinci asırda mı adam okumuş Mustafa İsmail'in bir örneği mi var falan diye. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Ali işte ilmin kapısı olan Hazreti Ali'yi secde ile adeta eş değer görüyor. Diyor ki, ilmi iyi bilen, ilmi inkişafı geniş olan bir insan secdesini de iyi yapar diyor. Rüküsün Rüküsünü diyor. da hakkıyla yerine getirir diyor. Hı. Namazını hakkıyla kılar diyor rızasını hakkıyla eder diyor. Yani yaşar. Hakkıyla, evet, dini yaşar, Kur'an'ı yaşar. Yaşar. İşte evet. o yüzdendir ki bu ifade de diyor Hazreti Ali'yi ifade eder, temsil eder. Terahhum ruk'an sunceden yevetagun efadla minallahi ve ridvana. At Allah'ın da rızasını bu ruku ve secde sebebiyle de Allah'ın rızasını beklerler. Evet. Hz. Ali'dir diyor. İşte buyurun neden Hz. Ali birinci, neden Hazreti Ali ikinci halife olmadı veya falan işte ne diyorlarsa bilmiyorum. Yani neden olmadı diyenlere bir göndermedir. Bediüzzamanca bir göndermedir. Yani Nurullahçı değil de evet. Evet, biz Bediüzzaman'dan aktarıyoruz bunu. Simahum fi vucuhihim min etheris sucud. Evet onların simaları, onların nişanları fi vucuhihim yüzlerindedir. Min eseri sucud. Yani onların simalarını simalarında secdelerin izlerini görürsün i̇şte bu ifadeler hep Hazreti Ali'ye ifade eder temsil eder diyor Bediüzzaman Hazretleri yani Fetih Suresinin son ayetinde zaman gerçekten enteresan açılımlar yapmış yedinci lemaya bu anlamda müracaat edebiliriz sadece dört halifeyle de kalmamış tabi buradan bu ayetlerin devamından mı çıkartıyor onu hatırlayamıyorum ama Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le alakalı da yine 7. lemada ciddi taşidatları var. Bu konuyu evet. daha etraflıca evet, okumak isteyenler Bediüzzaman'ın lemalar mecmasının 7. kısmına, 7. lemaya müracaat edebilirler diyelim. <gülüyor> Şimâdım min min Şöyle, tabi derli toplu bir manasına da bakmamız lazım bunun. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın resulüdür. Elçisidir. Onun yanında bulunanlar, onun yanında bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve, ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Evet, tüm bu ifade edilen şeyler Tevrat'taki vasıflarıdır diyor bunların. Demek ki bu vasıflar yani sadece Kur'an-ı Kerim'de değil de bakın Kur'an'dan önceki kitaplarda da Tevrat gibi İncil gibi kitaplarda da zikredilmiş. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Mesela İncil'i özellikle Kur'an-ı Kerim'den bir önceki kitap olduğu için özellikle evet. onu hemen oraya alın, almış allah Teala. Onlar filizini yarıp çıkarmış. Gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış. Gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ziraatçıların hoşuna gider. Evet. Yani onların o güzellikleriyle, onların toplum nezdindeki karizmalarıyla alakalı bir tahşidat. Bakın İncil'de de değişik versiyonuyla gelmiş. Kur'an birçok yerde bu kıyaslamaları yapıyor. Yani Kur'an ve İncil arasında bu kıyaslamaları yapıyor. Kur'an'da bulunanların İncil'de de daha değişik varyantlarıyla, ...ifade edildiğini arz etme anlamında... ...Kur'an yer yer kendisi müracaat ediyor. Evet. Allah böylece onları çoğaltıp... kuvvetlendirmekle ...kafirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara... ...mağfiret ve büyük bir mükafat... Vaat etmiştir Anlamına gelen bir ayet. Yarım sayfaya yakın bir yer... ...altı satırdan oluşuyor. Musafta Musafa değişir bu tabi. Kimisinde belki beş satırda bitebilir. Fakat... Bediüzzaman Hazretlerinin bu açılımı katiyen unutulmamalı. Fetih Suresinin son ayetlerinde ve Tuhiden de programımızın girişinde dinledik. Enteresan vurguları var. İşte Ebu Bekir'e gelince, وَالَّذِينَ مَعَهُ ifadesi'nde bir giriş formatında, اَشِدَّ وَعَلَى الْكُفَّرْدَ Bir sert çıkış, رُحَمَا اُبَيْنَهُمْ Bir yumuşak geçiş, Terahum رُكَّعَانْ سُجَّدَنْ يَبْتَوْنَ فَضْنَ مِنَ اللّٰهِ o nispet böyle vurgulu okunmuştur diyebiliriz. Tabi şimdi zamanın bu taşitatına göre Şeyh Tuhi'nin tilaveti ne de bu şekilde biz tabi analiz ettik de bir de meselenin bir talim tecvid noktasındaki hususiyetlerine de dikkat edecek olursak bu da önemli çünkü programımızda bizden bu anlamda bir beklenti içerisine girenler de var Metin Bey. Evet. Mesela öyle kelimeler var ki burada telaffuzları gerçekten zor. Kezzer'in أخرج شيطانه فأآزره فاستغلظ فاستغلظ gibi. Bunu evet bu noktaların bu noktalarında şöyle tahlilini yapalım. Yani doğru okuma hususiyetlerini ifade ederek programımızı bu şekliyle bitirmeye çalışalım. Muhammedur Resulullah şunu söyleyebilirim ki talim sisteminde pratik olarak dinleyiciler pratik olarak şunu bilsinler ki şeddeli nun şeddeli mim iki tane muhakkak bir elif miktarı tutulacak enne emme bir elif miktarı dolayısıyla Muhammed'e baktığımızda şeddeli bir mim ile karşılaşıyoruz Muhamme Muhammedun Resulullah Resulullah buradaki sin harfine sat gibi bir hava vermememiz lazım sat kalın bir harftir su gibi su. bildiğimiz böyle su, su içme suyu olur ya su su su değil, su. Su değil de su. sü de değil. Su. Ü de Arapçada yok demiştik. su su ü ile u arasında bir şey. Hmm. Bunun için de bir referans ses önermiştik. Hatırladınız mı siz? Nun. Nun sesi yani referans ses. Nun. nun. Evet nun sesi. Nun. Yani oradan buradan u ile ü arasını bulabiliriz. Evet buradan hemen sin harfini hareket edeceğiz. Nun. Nasıl? Nu Nu su su su değil. Şu, su değil, su su, su da değil. Nu, nu su Şu. su. Şu. Evet. evet. Yani zordur bu ama dinlemekle halledilebilir. Arapçanın u formatlarında sadece 3 tane gruba dikkat edilmesi lazım. Sin ve sat grubuna. Yani sin u telaffuz edilince sat gibi olmasın. Bir de d da grubu vardır. D dal harfi ee, u den u yapılınca duya benzememeli. Du, du. bu mesela çok kaba kalın olan dudur. Ancak dal harfine gelince onu oradan ayırt etmemiz lazım. Bir dikkat edilecek noktada z la yani z grubudur. Zu, zu, zu, vu. Yani Kur'an okurken L L evet. U formatında sadece bu 3 grup Belki önümüze Zorlayıcı mahiyette çıkabilir ama Diğerlerinde böyle bir sıkıntımız yoktur evet. Mesela bir mu dediğinizde Ya ben bunu nasıl mü ile mu Arasında nasıl söyleyeceğim Çok zorlamaya gerek yok. yok Siz evet mu Çünkü dediğinizde Kalın mu yok, yani. kalın, mu yok. Evet. kalın lam yok <gülüyor> evet. Kalın nun yok, yok. Kalın ye mu. yok onlarda rahat söyleyebiliriz evet. ama sarsız olanlarda dikkat edin. Sadece 3 grup: sa, da, Sadece bu 3 gruba dikkat edelim. Gerisi zaten Allah'ın izniyle bir de çok dinleyeceğimiz için kıraatlardan bolca dinleme yapılınca o sesler yerleşir tamamen. Evet. Dolayısıyla Muhammed Resulullah gibi. Evet. zor bir telaffuz ma'ahu ma'a a ayın harfi daha önce ince bir artu dedik çünkü İbnul Cezerazî hazretleri husa diye bir terkip oluşturmuş kalın harfler için arasında ayını göremiyoruz yok, yok, evet o zaman ma'a ma'a diye kaçmamalı dikkat etmeliyim buna vallazina ma'ahu şeklinde ma e gibi e evet. ile bir şey evet. fakat ayın şunu da söyleyelim parantez içerisindeki Ayın bazen kaçar. Ünlü karilerde bile ben E değil de A formatıyla kaçırdıklarını yani biliyorum. Naina'nın kaçırdığını biliyorum. Mustafa İsmail'in kaçırdığını dinliyorum. Evet. Yani kaç, ayın kaçar. Ama evet. dikkat etmekte fayda var. Mesela Fatiha suresinde En'amte Değil de böyle çok bariz. En'amte aleyhim Mesela En'amte kaçmaz da aleyhim kaçar en amte aleyhim en amte aleyhim. aleyhim a olabilirsiniz evet, onun aynı, a olma ihtimali var aleyhim. tecrübeme dayanarak aleyhim. söylüyorum tabi çok ilmi değil bu aleyhim. en amte aleyhim dikkat edilmezse ikinci aleyhim kaçar en amte biraz daha e'ye yakın ol, söylenmesi kolay oluyor ama aleyhimde daha evet. bariz bir a sesi çıkıyor sanki evet, evet. aslında la harfi var sonrasında Hı -hı eşideu. Bunlar tabi meddi bir tanesi meddi munfası bir tanesi meddi muttası peş peşe gelmiş. Buraları geçiyorum. Zor olan kelimelerin ben telaffuzunu ifade edeyim. Ee, ve de murattel olarak okuyarak gideyim. O kelimelerde özellikle durayım ben. Tabi Mahmut Ali Benna tarzında gidiyorum. Dinleyiciler R'de ben uh, e, Şimdi murattel okuyacağımız için hı hı, evet. murattel dediğimiz seri hatim formatında tamam eee ben Mahmut Haliben Nayi hani tercih ediyorum ya. eee evet. dinleyicilere de tavsiye ediyorum. Vallazina ma'hu ashiddae ala'l kufari rahamau ruhama u beynehum tarahum ruk'an sujaddai yebtaghuna fadlamin minallahi veriḍvana veriḍvana ra harfi esrede ince okunur ri fakat evet. ardından bir dat olan kalın harf gelmiş burada geçiş zordur wa rid Ridd. Rio yani, iyileşiyor sanki daya yaklaştıkça şey açtığımız zaman şöyle bir dik, dikkat edilmezse rid diye geçiyor yani. diye dala benzer varid evet. rid, rid yani, riyo, diye, riyo, diye riyo, kaçar riyo, riyo, riyo. ama dat olduğu için kalınlığı hemen belirtmeliyiz varidwane varidwane sima Simahum fi ujouhim min atharis sujud Evet, burayı hatırladık mı? Ötreden ince harfe düşme. Sucud. Bunun naynada, özellikle üzerinde evet. durmuştuk. Baya bir açılımlar yapmıştık orada. <türüle> Tilke aya tul, tul, tul gibi. <türüle> <türüle> evet, işte burada bir fonetiklik var. Hatta burada iki hususiyet var. Bir tanesi ötreli harf ince harfe gelme. Bir tanesi de dal harfinde durduğumuz için oluşan kalkale sıfatı. Sucud. Sucud. jud. Hem sesi çekiyoruz, düşüyoruz. Evet. Hem de kalkalenin o e, kalkalenin de. sıfatını belirtiyoruz. Evet. Tamam. Ama kalkalelerde çok aşırıya kaçmamamız lazım. Şimdi e, programımızın böyle mahiyeti bir anda geldi şeye, talim tecbite dayandı. Tabi programımızın üç saca yağı, benim gördüğüm kadarıyla öyle Metin Bey. Bir tanesi manasal bakımdan. İşte meal, tefsir. Bir tanesi tilavet bakımından. İşte Tuhi'nin okuyuşundaki incelikler. Nereye ne yapıyor? Nasıl temas etmiş? Nasıl okumuş? Bir diğeri de geri geldiğince yanlış okunabilecek noktaları talim bakımından değerlendiriyoruz. İşte kalkale sıfatı dedik. Kalkaleler çok sert yapılmamalı. Hele özellikle ayetin içerisinde geçen kalkalelerde çok böyle sondaki kadar yani son, sonda diyelim bir kalkale var. Sondaki kadar bile sert yapılmaz yani. Mesela İhlas suresine hemen girelim. LEM YELİD VE LEM YULED LEM VE LEM VE Şimdi böyle çok sert. LEM YELİD VE LEM Böyle çok aşırı bir vurguya gerek yok. Yani deyince de ben o kalkale sıfatını zaten belirtmiş oluyorum. Evet. Yani aşırı yapmanın bir alemi yok. Bakın dinleyelim biz. Mısırlı karileri dinleyelim. Veya beğendiğiniz hangi kari olur olsun. Bir bakın yani kalkaleleri e, nasıl yapıyorlar. Her şeye dikkat etmeliyiz. Yani Kur'an'ı güzel okur, okumak için e, karinin bir kaydını dinlerken bütün boyutuyla ü, u arasındaki farklara, ince kalın farklarına mesela enher, enher diye bırakıyorsa fonetiklik gitti. Enher. Ra kalın. Ra kalın. Kesinlikle belirtilmeli. Bütün ince detaylar varıncaya kadar kari dinlenilirken bütün boyutlarıyla dinlenilmeli. İşte kalkaleler. Eferis sucud cudu ses düşüyor. Velike <gülüyor> meselhum fit Tevrah ve meselhum Injil. gelmişken ayetlerin sonları durduğumuz için ekseriyetle medd arız pozisyonuyla dururuz. Evet. Fakat medd arızlarda dururken yani haliyle ayetlerin sonlarında dururken hepsinin ölçüsünü bir yapmamız lazım. Hmm. mesela birini bir elif miktarı birini iki elif miktarı birini dört elif miktarı durarak okunmaz Hiç tadili olmadı. erkan denilen hani namazların tadil erkanı vardır işte tilavetin de erkanı bir metni munfasılı mesela bir ayet bir, bir elif miktarı okuduysanız metni munfasılı mesela bir elif miktarı okuduysanız her tarafta metni munfasılı bir elif miktarı okumalısınız meddi muttasılı iki okuduysanız iki okumalı. Ve meddi arızlar en çok göze çarpan noktalardır. Çünkü e, güzel okumak isteyen bir kari adayı en çok kendisini meddi arızlar da gösterir. Bazı mesela. mesela şuralarda ben örnekleri vereyim. Simahum humfi vücuhi mesela. Simahum fi vücuhihim eferi sujud dört elif miktarı bak okudum. Şimdi Zalik meseluhum fit tevrah bir önceki medde arıza uygun olmalı. ve meseluhum fil inciz Bir öncekine uygun olmadı. Buna evet. dikkat etmek lazım. Güzel okumak isteyenlere tabii bir göndermeydi bu. Yani birini iki elif, birini evet. dört elif, birini bir elif böyle kafaya göre, kafamıza göre okumuyoruz. Evet, şimdi asıl talim bakımından zor olan noktaya geldik. kezer kezzer'in, ze ince, ra kalan ve ayının da esresi var. Bir anda çıkıyorsunuz, bir anda iniyorsunuz. Kezer çıktım, aşağıdayım. Sonra bir daha elif'e çıkıyorum. Ayn e. Yani bir üstte, bir altta, bir üstte, bir altta. Bu aslında dile ağır gelen bir hususiyettir. Sonra eh eh eh diye bırakmamamız lazım. Eh değil, ha kalma ol için ehraje ehraje Şed-e Şed-e-hu Tığ harfi E genel Fe-e-zerahu kolay Fes-teğ-gha kalın Teğ-gha kalın Lamince Za kalın Teğ-gha Fes-teğ-gha Burası bu ayet-i kerimenin belki de en zor bölümüdür diyebiliriz Fes-teve ala su-kih Yu'cibu zurra Meddi tabi var. Ardından ayın harfi. Liya Ve ardından böyle zor bir kelime. Gerçekten zorluk oluşturuyor. Yu'cibuz zurra aliyya gıza. Aliyya gıza. Aliyya gıza. Bihimul bihimul mul. Ötredin deyinceye. Mul, mul kuffer. Ra da kalın. Fer değil. far şeklinde olmalı. Topluca okuyorum. Gezerrin ahraja syadahu fa azrahu ala suqihi Wa 'adallahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum magfiratan wa ajran 'azima wa ajran 'azima wa tal harfi ince. wa 'adallahu tall gibi hatayla evet okunuyor şahit oluyoruz wa 'adallahi diyor wa 'adallahi Allahi şeklinde olmadı. Evet bu hatayla okunan noktalarda da böyle ifade etmiş olalım. Çünkü Fetih Suresi çok okunan bir sure. Müslümanların en fazla okuduğu surelerden bir tanesi. Özellikle de öğle namazından sonra, iki evet. namazdan sonra Nebe Suresinin son sayfası okunuyor. Evet burası de okunuyor ekseriyette. Evet. Ee, ama son sayfası, fethin son sayfası Gerçekten telaffuz bakımından da zordur Bayağı zor evet. Evet. Özellikle o Kur'an-ı Kerim ile İncil arasındaki o kıyas Noktaları demek Kıyas yapılan noktalar Böyle bir zorluk oluşturuyor telaffuz evet. açısından Bunu e, İbrahim suresinde de e, Orada da mesela Hatırladığım kadarıyla bir Böyle bir kıyas var Oradaki telaffuzlar da gerçekten zordur yani evet. Ve udhilellezine amen ve salihati diye başlayan bir o da farklı bir aşi şerif noktasıdır İbrahim suresinde İbrahim suresi deyince aklı orası gelir ve bu Khilal ezine cennet orada elam tara keefa zorab <gülüyor> Allahum meseleen kelimeen keshjara tayibet asnupathabit diye bir terkibi olan bir ayet kelimesi var gerçekten telaffuzu zor aynen böyle bir kıyas söz konusu orada da evet. demek kıyas yapılan böyle ayet-i kerimelerin böyle bir zorluğu var evet böyle bir zorluğu söz konusu çok okunan sure olması sebebiyle ben özellikle böyle bir talim hususunda gerekli gördüm açıkçası evet evet hocam teşekkür ediyoruz hocam fetih suresini Tuhi'den dinledik sanat sistemi hakkında bilgi verdik Tuhi'nin biyografisi hakkında bilgi verdik iki bölümde Fetih suresinin son iki ayetini Tuhi'den dinlemiş olduk ve ee, onun sanatını tanımış olduk inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah bir başka Kur'an vadisinde başka bir ile yine onun sanat sistemini öğrenmek üzere dinleyicilerimize Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın efendim. Hayırlı günler. Kur'an vadisinden ayrılmayın lütfen. Her hafta enfes bir Kur'an ziyafeti.